Peygamber Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için, Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, ''Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır.'' Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin dedi. İki cihan güneşi dinliyorum, devam edin, dedi. Utbe, yeğenim bu getirdiğin şeyden maksadın servet kazanmaksa onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa Seni kendimize sultan yapalım Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan Seni tedavi etmeye çalışalım Ve şifaya kavuşturuncaya kadar Para sarf edelim Dedi Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Bismillahirrahmanirrahim Hamim Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere, ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık, ve seninle bizim aramızda bir perde vardır, diyorlar. Sen de de ki, ben sizin gibi bir insanım, fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor. Fussilet suresi, Birinci ve Üçüncü Ayetler Kollarını arkaya yaslayan Utbe Ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona Ey Velid'in babası dinledin mi? dedi. Evet dinledim dedi. Ve daha fazla bir şey söylemeden Çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler Hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine, ''Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi.'' dediler. Utbe, ''Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir.'' Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kabe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kabe aldusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona, ''Sana ne oldu?'' diye sordular. Ebu Cehil, ''Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum.'' dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, ''Biraz daha bana yaklaşsaydı melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı.'' buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi. İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan! Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki, Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu terçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber ona aldırma, secde et ve Rabbine yaklaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması Resulullah bir adama ''Müslüman ol'' dedi. Adam ''Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum'' dedi. Allah'ın Resulü ''Bana onun kabrini göster'' dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek, ''Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?'' diye sordu. Ölmüş kız kabirden, ''Hayır ya Resulallah, ben Allah'ı kendime anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum.'' diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir. Amir İbni Tüfeyle yaptığı beddua Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Resulüne geldiği zaman Bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdep İbni Kays da geldiler Fakat bu ikisi iman etmek için değil hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi Amir Erdep'e ben onu konuşturacağım sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın demişti Gelip oturdular İki cihan güneşi efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir, Çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum, dedi. Alemlerin efendisi, Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz ve yönetim satılamaz, dedi. Amir, Allah'a yemin ederim ki, ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim, dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın Yüce Resulü, Allah'ım bu adama lanet et, onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver, diye dua etti. Amir dışarı çıkınca erdebe çıkışarak, Niye onu vurmadın? ''Biz ne planlamıştık?'' dedi. Erdep, ''Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm. Seni vurmamı ister miydin?'' diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benuselul köyünde bir kadının evine sığınıp, Orda öldü. Erdeps'e yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi: Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar. Aiz ibn Amr radiyallahu an şöyle anlatıyor: Bu neyin savaşında anlamı bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan gözümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnına koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerlerde şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi. Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebu'l-Az, alemlerin efendisini alaya almak maksadıyla, gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek, ''Sen hep öyle kal.'' dedi. Bunun üzerine Hakem felç oldu ve ölünceye kadar Yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu Peygamberimizin haricileri haber vermesi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e Ey Allah'ın Resulü adalet et dedi Allah'ın yüce peygamberi, sana yazıklar olsun, ben adalet etmezsem, başka kim adalet eder? Adaletsizliğin günahından en çok ben korkarım, diye karşılık verdi. Hazreti Ömer orada bulunuyordu. O kadar sinirlendi ki, ey Allah'ın Resulü, izin ver, şunun boynunu vurayım, dedi. İki cihan güneşi, O'nu bırak. İleride O'nun soyundan bir cemaat olacak. Siz kendi namaz ve oruçlarınızı onlarınki yanında az göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar... ''İnsanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır.'' dedi. ''Ben Ebu Said El Hudri şahitlik ederim ki, bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki, bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar.'' Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onların elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. ''Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz?'' diye sordu. İçlerinden birisi, ''Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır.'' dedi. Ali, onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, ''Bu oğlunun babası kimdir?'' diye sordu. Kadın, Bilmiyorum, bildiğim odur ki Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum dedi. Zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hz. Ali radıyallahu an, Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı Helal sayıyorlardı Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki Hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler Ağacın yerinden sökülüp şahit olması Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm Şöyle anlattılar Mekkeliler alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne ''Sana ne oldu?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu insanlar beni taşladılar'' diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam sanat teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi diye sordu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet göster dedi bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam karşılarında duran dallı budaklı bir ağacı işaret ederek şu ağacı çağır çağır gelsin dedi Allah'ın Resulü mübarek parmaklarını uzattı ve ağaca ve Yaklaş bize ey ağaç dedi Ve ağaç yeri yara yara geldi Sonra git dedi ve ağaç yerine gitti Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Yeter mi ya Resulallah dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebessüm buyurarak Yeter ey Cebrail yeter buyurdular Çıkan Gözün Görmesi Katade İbni Numan radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nda ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. Artık faydası kalmadığı ve şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan Yüce Peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hz. Ali için yaptığı dua, İbn Saad anlatıyor. Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbn Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeğin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr, Müslümanlara seslenerek, kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr, Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hazreti Ali, Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim, dedi. Allah Resulü, ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır, dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve, Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz, dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, Bırakın onu parçalayayım Bana ne olur izin verin dedi İki cihan güneşi celalli bir şekilde Ey Ali sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır dedi Hz. Ali Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü Kim olursa olsun Ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim ''Bırakın ona gününü göstereyim.'' dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da ''Allah'ım amcam oğlu ubeyde Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın.'' Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi.